Allahü Teala, Kitabı Aziz. Aüz bin Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Kullu huwel Lәzi anşakun, da jәalakun sәma, ve al ve al-fiklәh, ve yekulun, meta hәzal bağdun, kuntu mусadkin. Allah'ın u ve Tekaddes Hazretleri'ni dilleriyle tevhid eden onun vahdaniyetine, birliğine, kudret ve kuvvetine kalbiyle inanan ve kalbiyle tasdik eden cümle enbiyanın Risaletini tasdik eyleyip cümle enbiyalar sardarı Muhammed aleyhi salatu ve selam rahmeten lil alemin sebeb hilkat alem. Sebebi icad-u alem, İzücün peygamberi, gökte ve İncil'de Ahmet, yerde Muhammed ismiyle tesmiye olunan sallallahu aleyhi ve sellem ve kıyamet gününde Mahmud ismiyle yad edecek olan Nebiler Serveri, sevgili peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi, mahrum-u rabbani, Hazreti Muhammed her şeyden ziyade sever. Canından, malından, rütbesinden, kasasından, kesesinden, nefsinden, evladından ziyade severek imanını kemaline girdirenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i canından, malından, kasandan, kesenden, evladından, nefsinden ziyade sevmedikçe imanın kemale girdir. İşin başı bundadır. Muhabbetle olmuştur Muhammed hasıl. Muhammed'sin muhabbetten ne hasıl? İşin başı aşk ile başlamış, muhabbetle başlamış, muhabbetten Muhammed Zuhun'a gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem, imanını kemale indirmek isterse, bu alemde cennetu u aliyata dahil mazhar-ı zat olmak diyersen, zat-i aliyi yücelmek istiyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini her şeyine ziyade severek bu sermayeyi edin. Bundan daha yüze bir sermaye yoktur. Dünya ve ahiretin niftahı bundadır. Hz. Muhammed aleykissalatü vesselamın sermektedir. Sevmek ve sevmek insanların iradesinde değildir. Yani kalbin meyli insanların iradesinde olmaz. Allah sevgiliyse sever, sevme sevdirmezse sevdirmez. Fakat sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ehliyetini, ashabını, ensarını, evliyasını sev ki muhabbet tohumunu kalbine ekmiş olasın, bu tohum yakın bir zamanda dal budak salacak ve güllerini ve goncalerini sana sunacaktır. Nidâh-ı İltifat ve Muhammediye-i Nâiyonlar iki cihanda sultan olmuşlardır. Resulullah'tan yüz çevirenler onlar epler olmuş kurumuşlardır. İşin başı Fahri Cihanı, Mahvebu Rahmanı, Allah'ın sevgilisini yani sevmekledir. Bu ümmeti Muhammed'in başına gelen felaketler, mağlubiyetlerin başı budur. Çünkü her şey aşk ile olur. Aşk olmazsa olmaz. Denizleri açtıran, dağları deldiren, madenlere girdiren, göklere çıkaran hep aşktır. Muhabbettir. Bu muhabbeti Resulullah'a verirsen Allah seni herhalde âli kılacaktır met Muhammed'in muhabbeti peygambereden geçilince Allah onları budamıştır ve zillete çevirmiştir hayatlarını. İslam aledir. İslam'a hürmet eden, İslam'ın ahkamına riayet eden, İslam ile amel olanlar aziz olurlar. Bunun da başı Allah ve Resulünü sevmektir ki, mevuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısından girmeyince Allah kullu sevmez. Onun için Kitab-ı Kerim'inde yine Habibi Edibine hitap ederek bizlere Allah irşat buyurur. Sevgili kullarını, Hidayi keramet ile hitap ettiği kullarını irşat buyurur. Ya eyyühellezine amenu Bu sırra masal olmuşsun. Allah'ın bu hitabı keramatına, yüce keramatına irmişsin. Sana mümin diyor onlar. Söyle Habibim Kul incündüm tuhibbunallaha fettebi'uni Yuhüdükümullah. Söyle Habibim, Ahmet Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma söyle, eğer beni seviyorlarsa muhakkak benim Habibim, Muhammedimin ona icra etsinler. Ona tabi olsunlar. bab Muhammediyet'ten girsinler ki benim sevgimi, benim muhabbetimi, benim zatımı, sıfatımı esnava irsinler. İsmadan Sıfata sıfattan zata giydirir, esmada kalan müsemmaya gel, dersini ilerlet. Dünyada ne olursa olsun, ilk günü bir eden kimse masiyet, müstesna, günah yani Allah'a isyan. İlk günü bir eden kimse, o adam zarardadır. Muhakkak her gün cenab Hakk'a yani makbarıya doğru gitmektesin. Ahiretin ilk istasyonu, dünyanın son menziği olan kabre doğru gitmektesin. Öyleyse her gün cenab biraz daha kulluğunu ve ibadetini ve taatını çoğalt, muhabbetini çoğalt ki yakın bir zamanda elinden mal-i alınacak, lütben sırtından sıyrılacak. Sevgili yavruların ve sana aşık olan zevcen, onlar seni evde bırakmaya korkacaklar. Ve senin öldüğün odaya girmeyeceklerdir. Korkacaklardır gece. Bunu düşün. İşte o vakit Allah'a ile baş başa kalacaksın. Bugünü düşün. Ve bunu da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bab-ı Muhammediyet'in içeri gir. O da tılatın sakim olan Allah'a giden yoldur ki dini İslam'dır. Ve başta da Cenab-ı Peygamber'e muhabbetir. diyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müjde şu kimselere ki Hazreti Fahri Risale'de aşık oldular. <gülüyor> muhabbete muhabbet ettiler. Zira kim kimi severse yarın kıyamet gününde Allah onu onunla haşreder. Hani biliyorsun ya anlatmıştım sizlere, söylemiştim yine söyleyelim. Bir gün canan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen bir Arabi, Arap şehirli medeni, Arabi köylüye derler, köylü Araba Arabi'dir. Bir Arabi huzura geldi girdi. Evet, sultanlar sultanının. Allah'ın mahbubunun, Muhammed Aleyhisselam'ın, Ahmet Aleyhisselam'ın huzuruna girdi. Dedi ki, ''Ya Rasulallah ve kıyamet kıyametle vakit kopar.'' Rasulullah Efendimiz Arap'in sualine cevapları vermedi ve namaza durdular. İki rekat namaz kıldıktan sonra döndü. ''Eylesailuh'' soru soran kimdi? Bana soru sordu birisi, o Arap'in <gülüyor> ayağa kaptı. Ve dedi ki ya Resulullah ben sordum. Kıyamet ne vakit kopacak diye sordu. Bunun endişesindeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem iyi dinle. Sana büyük ibret var. Ders var bunda. Bayram yapacaksın. Eğer anlıyorsa Ve Recep bayram yapacaksın. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet bir emri mühimdir. Olacaktır. Öyle değil mi? Doğan ölür. Doğmasaydı ölmezdi. Bir cenaze giriyordu. Erba-ı biri sordu. Kimdir filanca dediler. Neden öldü dedi. Hangi hastalıktan demek istiyor yani. Neden öldü deyince bir arefi billah varmış. Cenazede döndü doğduğundan öldü dedi. Doğum illetinden öldü. Doğan ölür. Toplanan dağılır. Serveti topluyorsun dağılacak. Buraya mı toplandık dağılacağız. Bu bina yapıldı mı yıkılacak. Ama ne olur Allah'a emanetdir. Onun Önce bahri salat o bir en büyük hindir kıyametin ne vakit olacağı ve Allah'a ayetdir. Sen ne yapacaksın o saati öğrenip de? Sana lazım olan kıyamet günü için sen ne hazırladın? Hazır eyleme taayyüp yı ve cem'in. Şeyanlar, şey ne şey hazırladı kıyamet günü için? Uzun bir yol var. Ebu bu uzana diyor peygamberimiz. Korkunç geçitler var, akabeler var ya bazen. gemiyi tecih et diyor, gemini tecih et, oradan geçeceksin diyor. Ne hazırladı o gönüşün? Arabi'ye sordu. Arabi boyununu büktü ve şu cevabı verdi. Allah Allah, Subhanallah. Ya Resulallah, benim böyle uzun uzun namazlarım ve oruçlarım yoktur. Ben beş vakit namaz kılarım. Halime beş vakit namazdan da bitmiyor. Nafileyle Allah'a kurbiyet hasıl olur. Nevafil ile ibadetler. Beşveti kılacaksın, bir de nevâfile kılacaksın. Nâfileyle Allah'a kurbiyet olur, nevâfille Allah, Allah kulak kul Allah'a bile yaklaşır ki, kulun söylediği söz hak olur. Gördüğü göz hak olur, işittiği kulak hak olur, yürüdüğü ayak hak olur. Nevâfille olur bu iş. Bu aşkın numunesi, Allah'a olan muhabbetinin, muhabbetinin semeresidir Cenab-ı değil miydi? Dil göğü beşlik terk terkeye ya oruç tutmamak, öyle şey yok yani. Bu aşk eseri kimde varsa Resulullah'ın gittiği yolun Resulullah'ın boyasıyla boyanacak. Şemme-i Muhammedi'yi duyacak. Yani Muhammed kokusunu. Bunu göğünde bulacak, kalbinde bulacak. Ağrıçta işte arama. Hani birisi dedi ki şeyhine, mürşidine, hocasına, üstadına peygamberimizi Rüyada nasıl görebilirim? Bana bir tarif etsene. Bir usul yok olur mu lan dedi. O hazret ona cevap verdi. Niye rüyada istiyorsun? Bidarken görmeyi iste. Bu âlımda görür Resulullah. Kemalullah ayağın olmuş senin gözlerin kör. Sen görmüyorsun ne yapalım yani? Sen görmezsen o şey yok değil bilmek değildir ki. Enbiyalar serveri sahibi Kur'an ve salih-i miraj olan Râhmetelil <gülüyor> âlemin olan peygamberimiz o Arabiye'ye dedi ki ne hazırladın? O boyununu büktü dedi ya Resûlallah bende böyle bir hazırlık yok. Ben beş vakit namaz kılıyorum senede bir ay oruç tutarım damazan da sonra işte sadaka olur de veririm yaparım. Başka bir şey, gecenin manzaramı yok uzun uzun kılmıyorum yani ben. Ama bir adetim var ki bunu nasıl ifade edeyim gözümden yaşlar aşağı aktı. ''Ya Rasulallah, Allah'ı ve seni severim!'' Çok uzun bir ibadetlerim yok. Beş bir gün namaz kılıyorum, seninle bir uruç, paramı uruç, zekat ve sabitaka veriyorum, ömrünü bir deva da hac ettim. Fakat, Allah'a kesefederim ki ''Ya Rasulallah, Allah ve Resul'un yani seni severim'' deyince Cenab-ı Peygamber, bana şu müjdeyi verdi. ''Ey ehl-i iman, ey ehl-i saadet, ey insan olarak yaradılmak rütbüne erenler, ey Hazreti Muhammed'e ümmet olanlar, Ey Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın ya eyyühellezine aminu hitabına masal olanlar size de söylüyorum. Resulullah şöyle söyledi. Ey Arabi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir daha söylüyoruz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de benimle berabersin. Efendiler, Resulullah söylüyor bunu Arabi'ye. Madem beni seviyorsun, kişi sevdiğiyle beraberdir. Madem ki sen Allah ve Resulü'nü seviyorsun sen de benimle berabersin. Eshab-ı kiram ki o gün biz bayram yaptık. Bu sözde can verecek olan açıklar vardır. Çünkü hep düşünüyorduk ki ahrisadetin makamı ahirette Ali olur. Biz onun makamına ilişemeyiz. Anladık ki işin başı nedir? Muhabbetledir. Muhabbet ettin mi? Kim kimi seviyor ona beraber olacak. Hiç üzülme merak etme. Resulullah'ı seviyorsan o ölüm anındaki o o aşıklar için ölüm babında musat cemal vardır. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Aşıklar için musat cemal vardır. Ölüm babında musat cemal vardır. Ölüm anında aşıklar için Resulullah aşıklar için musat cemal vardır. Ama kafir ve münafıka nereden geldim, nereye gidiyorum, miçin geldim, miçin gidiyorum? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimmiş? Kur'an neymiş, ahiret neymiş, mizan neymiş, kitap neymiş, cennet neymiş, cehennem neymiş şeylere onun için onlar ağlasınlar. Ağlayamazlarsa niye ağlayamıyoruz diye ağlasınlar. Şimdi ölüm anında melekler gelir, Allah'ın kitabından. İstiğfirullah. İmrenecine <gülüyor> kâli olabdiun Allahu. Şüms te kamu. Dete neselu aleihimul malaikatu ala tahafu ve la tahjunu. Ve elşiru cenneti, ki kudümü adol. Cenab-ı Allah razı olsun. İnne alzina kâlû rabûn Şu kimseler ki, şu aziz kimseler, şu kutsi kimseler. Allah'ın bu nimetine yanlar. Radimiz Allah dediler. Nisanla ikâr kalile tasik. Sun Beste Sonra istikamette bulundular. Bu istikametin başındır muhabbeti Muhammed'iydir. Sonra gedi Azan'ın zahirini ve batırını Allah'ın menhiyatından korumaktır. Bunlardan en eee önemli, en önemli okutma ayette kul hüvellezî enşâ'ukum ve ce'aleikumü's-sem'a kulak evvela kulağa kulak. Bir kulak ki öğüt anlamaya her dinlediğinden akıt ana kurşuna hemen deliğinden. Bir göz ki olmaya ibret arın nazarında oldu nedir sahibinin baş üzerinde. Bir el ki olmayan hayr hasaratı verilmez ona cennet elinin derecatı. Bir ayak ki meşit yolunu bilmiyor, onu kes! Mescid kapısına as ki öğrensin onu mescidin yolunu. Allah'a gitmeyen ağza seni haktan meyve, senin düşmanındır. Bunları ıslah et, kendine mutrih kıl, itaat ettir. Nefsi uyma, nefsin sıfatlarını değiştirir insan ol. Hakkı kendinde bul, gökte arama. Allah'ın kahrukalebesi her dava Her tarafa şumurludur. Her yerde Allah hazırlığına hazırdır. Ama bilmiş ol ki göklere sığ ben Allah müminin kalbindedir. O kalbi tathir ettiğinizde ki, hak oraya tecelli ile. Kirli, kirli eve gelen girmez. Belki insan dahi olsa yani böyle. zaten adam da gelse el gördüm içeri girmez. Nerede ki Allah Hazretleri Hazretleri? senin kalbinde hak düşmanları, Allah'ın sevdiği sıfatları topladınsa eğer, kinin, kinin, adavetin, buğzun, suman, ucubun, riyan, şehvetin, gadabın, mala hırs, rütbeye hırs varsa eğer, hakkın sevmediği sıfatlardır, bunları ıslah eyret, bunları ıslah eyret. Şehvet lazımdır ehlinen, ailenen hazırlanan şehvet için. Gadap lazımdır düşmanına karşı kul haricinde. Mümin kardeşe gadap olmaz. Müminler müminlere zilletli kafire izzetli olması lazımdır. Bir daha söylüyoruz. Kulağını benden yana ver. Bak kulak, en şeyküm. Allah ki sizi yoktan var etti. Yani bir katırdan meydana halk etti. Ana rahminde hayış kanında yoğurdu, kudret fırçasıyla tersim etti, istediği şekle koydu. Hayvan da olabilirdi. Hani Biliyorsun ya, bir kert bir sordu. Aramızdaki fark nedir ya veliye Allah dedi, kelp. Lisan-ı hal ile lisan Orasını bilmiyorum. Sen arif ol da öğren onu. Adama köpek de konuşur, kedi de konuşur, duvar da konuşur. Baba! Oturduğu yer sana bağırıyor. Ey üstü oturan, benim üzerinde hiç nice oturanlar şimdi bu alemden gelip geçtiler diyor. Bana da hutbe sesleniyor. Senin gibi hatırları ben çok eskittim diyor. Mirat-ı öyle söylüyor. Söylüyor ama duyanan. Görene, körene. Görene, körene. Gözsüzler hep Sen göremezsin. Ben göremem. Aç gözünü, kalp gözünü basireceğin de görecek. Neler göreceksin bak. İşte o Kur'an ezdanesinde. Allah Resulü'nün reşetesinde. Hazreti Muhammed'i sevmekle. Kişsediyle beraberdir. Ey Arabi sen de benden berabersin. Bu sözler can verecek olan aşıklar vardır. Ve sahab-ı diyorlar ki, o gün kadar bayram yaptığımız sevdiğimiz bir gün olmadı. Çünkü zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selim makamı elbette ki âlidir. Hak'tan sonra en büyük varlık Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ve Nurullah'tan, Allah'ın nurundan halk olunmuştur. Ve Halek Âdem âlâ suretihi, bütün Adem dahi Hz. Muhammed'in söz halk olunup, Cemi mahlukat Hz. Muhammed'in sıfatı üzere halkı olunmuştur. Oradaki halakâdım âlâ suretihîhî suretihi Hz. Peygamber'e Peygamber e sallallâhu aleyhi ve mahlukat ilahi Muhammed Aleyhisselam üzere halkı olunmuştur. Maymundan gelme değiliz. Maymun şey demiyoruz. Maymun da insandan gelme. Ve içimizde çok maymun var. Zahiren insan, batınan maymun. İçimizde çok domuz var. Zahiren insan hakikatte doğmuş. İçimizde çok kobra yılanı var. Zahiren insan, batınen kobra yılanı. Soruyor veli Allah'a, ey veli Allah aramızdaki fark nedir? Hep soruyor, kelp soruyor. Hazreti buyurdu ki, e canım var, benim de var dedi kelp. İyi dinlen. Kulaktan alırsın ne alırsan. Kulaktan aldığınla ebediyen yaşayacaksın. Kulaktan aldığınla ebediyen öleceksin. Kulaktan alınan zehir, insana ebediyen mahveder. Kulaktan alınan şifa, insana ebediyete götürür. Fivakalı sıdkın indeymelik muktedire eriştirir. <gülüyor> kulağını benden yana ver. Kulağından gafet tavuğunu çıkartmasını Allah'a yalvar. Kalp kulağını aç. Kalp gözünü aç. Baş gözleri gör, görmeyip kalp gözü görenler, baş gözü görenleri çok geçmişlerdir. Hem baş gözü görüyorsun hem de kalbin görsün da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ve gelidi kitabı olan ı olan Kur'an-ı Mübî'ne ittiva ve onun yolundan yürümekle, onun sünnetine raayetle, onun beyisine, onun gömasına, onun eshabına, onun ensarına, onun ehl beytine, onun akrabasına, onu sevenleri sevmekle. Kim Muhammed Mustafa'yı seviyor, onu seveceksin. Vacip! Farzâ'yı, Resulullah'a seveni, Resulullah'a iman edeni seveceksin. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmayız birbirini sevmedikçe. O Muhammed Resulullah diyor sen ne diyorsun vuruyorsun kardeşini. Olmaz. Parmağından kan çıktığını esed Hane de Hanehide abdest dozuluyor. Adamı katlediyorsun iman abdestin gidiyor haberin olmuyor. Sözlerden katlediyorsun. Gözüm var dedi Aset-i benim de gözüm var dedi köpek. Benim aklım var bana göre verin de aklım var dedi. Sende ne varsa, sende kan varsa bende kan var, sende demar varsa bende de aramızdaki fark yani Nebiye Allah dedi. Hazreti Bey'i düşündüm bu ona. Dedi ki bana kelp, sen bu soruya cevap veremeyeceksin, ey veliyya Allah, Allah'ın dostu. Ben sana cevap vereyim, Allah beni konuşturuyor şimdi. Bazen taş adamı irşad eder. Bazen adamı kelp irşad eder. Ali irşad vermez, kelp irşad eder. Bazısını ölüm irşad eder. Ölü muaizmden irşad olmayan hiçbirinin irşad olmaz. Ölüm büyük, büyük bir vaizdir. Hani cidemize gidiyorlar ya, musallaya koyuyorlar. Nasıl vaiz efendi kürsüye çıkıyorsa, defadadan zat da vaiz gibi kürsüyü musallaya çıkar, halka vaaz ver. Dinleyene, duyana, göreme. Ben söyleyeyim ya, ya veli Allah. Aramızdaki fark şu. Allah bana köpek elbisesi giydirdi, sana insan kürkü giydirdi. Sana insan kürkü giydin sen, senin ruhun insan bilene bindi, benimki köpek bilene bindi dedi. Veliullah şaşırır diyor. Çünkü birçok veliler diyorlar ki biz, biz bir takım irşadı hayvanlardan alık diyorlar. Mesela bir Veliullah diyor ki, kedi beni irşadır. diyor. Kedi kapına gelir, kovarsın gene gelir, gene kovarsın gene gelir, gene kovarsın gene gelir. Gene kovarsın, gene gelir. Gene kovarsın, gene gelir. Ben de hak böyle gittim diyor. Kovuldum yine gittim. Kovuldum en sonunda kabul ettiler diyor. Aşıklar meclise beni kabul ettiler nihayetinde. Kendi verdim bunu diyor. İnsan bir daha dalalı gider gelmez. Hayvan geliyor Neler var neler var ama görene. Görene. O Allah yüvellezi. Sizi halk etti, Yoktan var etti. Piyansız. numunesiz halketti. etti Sonra kalkmış da. Münkir. Ölü kemiklerini almış, ufalıyor böyle de üflüyor sonra. Bunlar mı verilecek diyor. diyor. Ahmak herif. Senin planın, modelin yok ya halk eden seni. Sonra ikinci halk etmesi daha kolay olabilir. Yani insan hak düşünse bir adam bu. Bırak Allah kuvvetini. Hiç model seni halk etmiş. İkinci halk etmiş. Zor mu olacak yani halk etmek seni yani? Ne olmuş yani? Ha, öyle kuvvetli ki o. bir mikrobun içerisine milyarları doldurur. Bir buğday tanesine 100 milyon kabuğday koymuş, o Allah. Zehirden şifa. Denizden balık çıkarıyorsun da tuzlu sudan tuzsuz yiyemiyorsun. Tek gözden bakıyorsun bir tane görüyorsun, iki gözden bakıyorsun yine bir tane görüyorsun. Halbuki tek gözde bir gören iki gözü iki tane görmesi lazım gelir. Uyutuşsana. Vücud kitabını okusana, kendi vücudunun kitabına baksana neler okulmuş, neler vermiş Allah sana. Hala fakirim diyorsun. Ne fakiri? Bir kolunu beş liraya vermezsin. Bir parmağını bin liraya satmazsın. Bir gözünü yüz bin liraya verir misin? Akıllıysan ne? Ya kulağını, ya ayağını. Sana Allah kıç vermiş. Pantolonu kıyamıyorsun. Camiye temiz pantolon gelmiyor. Uçsuz bozulacak diye. Huzuru ilahi. Her yerde Allah huzurundasın. Yani ibadetlere karşı, mümin kardeşlerden karşıdi. Biz giyinmiyorsun. Pantolonun üstü uzalacak diye. Ayakabı verene teşekkür ediyorsun ayak. Ama yani ayakabı giymek için ayak verene şükrün yok mu? Bak, o ne diyor cenab i̇şte bak. Hakk'ta var? <Gülüyor> Kulluvellesi enşe kumü sema. Evvela işitmedim. Dilsiz olan çocuklar dilsiz değildir. sağırdır. Duymadığı için konuşamaz. Evvela işitmek, ilmel yakıyım. Sonra görmedik. İnsanların en geç huzgu da huzunun hassasiyeti kulaktır kaybeden. Onun için kabirde kış verilen. Vücut oynamasa dahi kulak işitmektedir. En geç, hassasını kaybeden ağza kulaktır. Onun için Muhafendi Geçer kabrin başına. Üskür-ül ahdellezih haraçta dünya. Eee! Hikayeyi dinleme yakında buna muhatap olacaksın yani. Düzkürlü ahterleceği haraçta aleyhi minet dünya. Hani biliyorsun ya, bir zahat geçiyormuş büyüklerden, hakka kalib olanlardan bir tanesi. Talebeleriyle İmam Efendi de benim bir imimiş, telkin veriyordu mümeyyete. Gülmüş Hazreti şey. Sormuşlar kendisini ne güldü, bu gülemeyecek bir şey değil demişler. Ölü demiş, İmam'ı göstermiş, ölü diriye telkin veriyor demiş. Meğerse aşağıdaki aşıkı billah vasıya Allah'ım. Ya ben çoktan çıktım diyor aşağıdaki Muhafendi'yi cevap ediyor, dünyada çoktan çıktım. Ölmeden evvel öldüm. Ölmeden evvel öldüm de oldum. Bu mertebeyi buldum diyor. Hani, meraklar gelin bir sormuşlar gene bir veliye. Rabbin kimdir, dinin nedir diye, peygamberin kim yakalarına sarılmış. Nerede geliyor, bakalım neresidir demiş o veliye. Kadın mı bu. Ama erkek kadınları. Erkeklik bir sakallan değil. Allah'ın ibadetinden, Allah'ın muhabbetinden, Allah korkusundan seni bir şey menetmiyorsa bil ki sen erkeksin. Yoksa boşuna. Eğer uzun mahsusyla erkek sayıyorsan eşeklenciliği alır. Allah diyor ki: "Recalennatülhim Ben erkekliğe ona derim ki, ben erkekliğe ona derim ki, onu hiç kimse benim ibadetimden, taatımdan, muhabbetimden nenedenmez. Benim yoluma, benim uğruma, benim için, Habibim için, Kur'anım için, İslam'ım için semenlerler gibi dara gelir, ateşe gelir diyor. Sordu o kadın, veliye kadın. Diyor muyuz Habibiyye Anha. Meleklere sordu, nereden geliyorsunuz? Dediler, kat geliyorsun? Deder gelinci kasamadan geliyorum. Onların makamları oradaymış. Sual meleklere. Nasıl olur efendim bu kadar? Senin için nasıl olur? Allah için nasıl olur diye sorulmaz. Senin kısa kasır aklını, onu tartamaz Allah'ın kudretini. Benim kasır aklım Allah'ın kudretini tartamaz. Nasıl diye Allah'a sorulmaz. Nereden geliyorsunuz demiş. Demişler ki yedinci geliyoruz. Cevap vermiş. Sen yedi kasçamadan geldin Allah'a unutmadın da. ben şimdi geldim buraya Allah'a unuttum zaten demiş. Gerekler şaşırmışlar. Bu kadar kâhı. قُوْهُ بَلَّذْكَ ve وَجَعَالَكُمْ sema. Siv, işitici kıldım. Kulağını aç ve iyi şeyleri doldur kulağından içeriye. Allah'ın ayetlerini dinle. Ondaki esrarı bul. Ondaki zevki anla. Yoksa böyle lüzumsuz laflar, hak düşmanlarının kelamlarını kulağına doldurma. Dinleme onları. Kulağın sağ olsun onlara. Hakka kulağın açık olsun. Hak'tan gayrına sağ olsun. Gözün hakka karşı görsün. Başkalarını görme. Kendini de gör. Kendini de hakkı bilir. Hayilemma teşkürün. Benim verdiğim manalar efendimler. Deryadan bir katır şevsiden bir üzerededir. Hayilemma teşkürün. Pek cüz'i şükredersiniz Allah'a. Pek cüz'i. Bir nimetini şükretmeye imkan ihtimali yoktur. Bir nimetle mesela bir nefeste iki defa şükür etmek lazımdır. Birinde veririz, birinde veremeyiz. Aciliz çünkü. Nefesi alırken verirsin, verirken de de olmaz. Ya alken vereceksin ya verken vereceksin Allah Allah'a şükredeceksin. Ama biliniz ki hangi nimete şükredersen Allah o nimeti ziyade kılar. Şükürsüz nimetler insandan elinden çıkar. Feskürûni ezkürüküm. Beni zikredin ki ben sizi zikredeyim. Ve in şeker tümeye şükrederseniz ve size ziyade kılarım. İntem surullaha yansuruküm. Benim dinime yardım ederseniz ben size yardım edemiyor Cenab-ı Allah Celle ve Zekad-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı Zâd-ı zâd Bazı günler uğraştık zâd çalış. Beş vakit namazını sakın, sakın ha, sakın ha, tekrar ediyorum. Efendiler, tekrar tekrar söylüyorum size, sakın namazlarınızı terk etmeyiniz. Cemaatler, mümkün değilse bulduğu, bulunduğun yerde. İbatsız, garatsız, rüyasız Hakk'a secde edin, kıyam edin. Bir gün gelecek kıyama kadir olamazsın, rüküye kadir olamazsın, secdeye kadir olamazsın, tesbihye kadir olamazsın. Gene o gün yaşlı olacaktır. Ezanlara kuracak, fakat sen duyamayacaksın. Kainat çarşıya gelecek, dükkanlarını açacak, sen gelebileyeceksin. Kainat para kazanacak, sen kazanmayacaksın. Seni amel ile baş başa götürüp amel sandığına koyacaklar. Yakın bir zamanda. Ey gençler! Gençliğize güvenmeyeyim, biz de gençlik sizin gibi. Görmüyor musun? Meyva daha hamken düşüyor ağaçtan aşağıya. O sana ders vermedi mi? Sakat açı git göreceksin, kuzu başı daha fazladır. Yaşlık oyundan daha ziyadedir. Bunlar sana ibret olsun. Gör bunları gör, hak yolundan yürü. Muhammed Aleyhisselam'a koş. Allah'a koş. Allah'ın magfretini ahmetine koş. Ve sâdîlâ magfretin bir Rabbiküm. Her gece melaike sesleniyor her gece. Duydun mu? Tövbeden yok mu? Tövbesini kabul edelim. Allah'ın cenneti isteyeyim mi? cennetini bahşedelim. Örüm da öyle. Girdik melaike, sözü yere bakmıştık. Diyecek ey korkma bıraktıklarına mahzun olma. Bütün kainat seninmiş. Vallahi hakkın verdiği nimet hem de hiçbir şey Sana namazın bir, bir şey söyleyeceğim bak. Sabah namazını sünneti için cenab, cenab Peygamber diyor ki sabah namazının sünneti için mücerret bak. Dünya ve dünyada ne varsa içindekilerle beraber, cihetleriyle, malı mülküyle beraber iki gece sabah namazı ondan hayırlı durdur cenab Peygamber Sen Buna bırakacak mısın yani bu nimeti? Bir daha söylüyorum Bizi kavrayamadık. Sabah namazının sünneti için Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Kibriye, dünya ve matiha evet. yani dünyadaki içinde bulunan nimetleri, onlardan sabah namazı Allah'a daha sevgilidir. Onun kıymetlidir. Sizin için daha hayırlıdır. Allah'a daha sevgilidir. İşte ölüm anında gelecek o melek sana korkma bıraktılarını. Cihan seninmiş korkma. Onları şimdi üzülme. Traktin şeylere. Nedir? Bak, gör. Bir de bakacaksın ki ey aşkı sadık. Ey Muhammed'i sevenler. Aşkı Resulullah olanlar. Müce size. Resulullah'ın cemalini göreceksin. Sana ağır kuşunu açmış. Gel benden yana diyor. Bu kadar. Ölüm acısı bir şey yok. Cennet'in derecatı gösterilecek. Herkesin istidadı, istiyadı. Kaderi istiyatına göre. Sen alına gelirsin. Cennet için niye cennet var? Bafur edilsene mağfiret var. Nardan kurtulmak isteyen nardan kurtulmak var. <gülüyor> Cemale koşmak isteyenlere cemal vardır. Ön mağdur. Ama kafir'e haset beni ettir. Allah mağmaza büyürsün. <gülüyor> Her gece bağırıyorum melek. Tövbeden yok mu? Tövbesini kabul edelim. Cennet isteyen yok mu? Cennet bahşi olursun. Cemal isteyen yok mu? Didar-ı ilahiye vaası olursun. Matarızdak olursun. <gülüyor> Her gece duydunsa ne mutlu. Duymadınsa duymaya çalış. Ya Rabbi şu gün de buraya toplandık. Birçok sözler söyledik, bunların tesirini halka yele. Sen tesirini halk etmezsen, biz bunları anlayamazsak, duyamazsak, yapamayız ya Rabbi. Anlat bize, bunların zevkinin lezzetini ver, duyur, tattır, işittir, göster ve tattır ya Rabbi. Ve cemaatimin kafesinin arından azat eyle. Mazhar-ı eyle, masıl idar eyle ya